Aile hayatında evle alakalı her işe koşuşturan kişinin kadın olması gerektiği düşüncesi dinimizde var mıdır? Bir bardak suyu bile almaya üşenen erkeğe bu konuda uyarıda bulunmak, hak talep etmek e, isyancı bir tavır mıdır? Yani tabi bu kardeşimiz erkek. Nedir, ne yapar hanım kardeşimi soruyor tabi. Yani bu beyefendi de bu hanım kardeşimizi isyan ettirmiş yani orada böyle bir acı baharı hızdır hep var. Ee, Müslümanın evinden böyle bir e, yürek acısı gelmemesi lazım, Hı. olmaması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi işlerini kendi yapardı diyor Hazreti Ayşe. Fakat şöyle de anlamamak lazım Hakan kardeş. Resulullah Aleyhisselam sürekli evde kendi işini kendi yapardı değil. Hı. Zaman zaman yapardı. Eğer sürekli hani koyun sağardı diyor Hazreti Ayşe. İşte elbiseyi temizlerdi, bunları yapardı. Fakat ayakkabısının söküğünü dikerdi. Sürekli bunları yapmış olsa diğer vazifeleri yapamazdı ama bunları da yapardı. Yani şöyle emri vaki içinde yap şunları yap bunlar öyle değildi Resulullah Aleyhisselam evde rica ederdi. Zaten annelerimiz Resulullah Aleyhisselam işlerini yapmak için neredeyse birbiriyle yarış halindeydiler. Ama ona rağmen Resulullah Aleyhisselam bunu yapardı. Bu kardeşim, bu evdeki erkek kardeşim Resulullah Aleyhisselam'ı örnek alacak. Yani kendisi zaman zaman suyunu alırsa, zaman zaman kendi işlerini yaparsa, o zaman bu hanım kardeşim bu şekilde bir maruzat gelmeyecek ondan. Yani fakat umum manada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vazifeleri bölüştürmüştü Hz. Ali radıyallahu anh evin dış işleriyle meşgul oluyor Efendimiz aleyhisselam damadı kızı kerimesi Fatıma radıyallahu anh'a o da ev işleriyle alakadar oluyordu hem o zaman ne kadar zordu değirmeni çevirecek taş bir değirmen var Hı. un yapacak uzaktan su getirecek bütün bunlar Fatıma radıyallahu anha'nın uhdesindeydi el zümle Erkek çalışıyor, dışarıda, yoruldu. Eve gelince insan bir parça dinlenmek ister. Ama bu adam o hanımı da dışarıda çalıştırmayacaklar. Evet. Eğer dışarıda çalıştırıyorsa hanım kardeşimi kalkacak, beraber sofrayı birlikte kuracaklar. Eğer çalıştırıyor, hadi sen de bu eve para getir diyorsa, <gülüyor> o zaman beyefendi kalkıp mutfağa gidecek, hanımıyla beraber yemeği hazırlayacak, bulaşıkları da yıkasın.